Boş, Yaşam için Teknoloji. Merhaba. Rize'ye bağlı Kavrun Yaylası'nda yeniden başlanan yeşil yol projesi çalışmasına engel olmak isteyen 11 kişi gözaltına alındı. Rize'ye bağlı Kavrun Yaylası'nda Karadeniz'in doğal güzelliklerinin tahrip edileceği için yöre insanların yoğun tepkisini çeken yeşil yol projesi çalışmaları yeniden başlamış oldu. Çalışmaları engellemek isteyen 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2.600 kilometre uzunluğundaki yeşil yol projesi kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Samistal ve Yukarı Kavron yaylalarında başlayan çalışma yöre halkının itirazları sonucu durdurulmuştu. Dün öğlen saatlerinde çalışmaların yeniden başladığı öğrenildi. Fırtına İnisiyatifi çalışmalarının başladığına sosyal medya hesabından yeşil yol talan projesi yerel Kavron yaylasında. Halk yayladan indikten sonra gizlice tekrar başlatıldı diyerek duyurdu. İş makinelerinin çalışmaya başladığı duyulur duyulmaz yaşam alanı savunucuları bölgeye doğru hareket etti. Ve iş makinelerinin çalışmalarını durdurdu. Bu sırada jandarma kuvvetlerinin aralarında yaşlı bir kadın da olduğu 11 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Akkuyu Nükleer Santrali'nin çevre düzeni planına alınıp alınmayacağı konusunda yetkisinin olmadığını ileri sürerek Topu Ankara'ya attı ve plana nükleer santralin girmesi böylece kesinleşmiş oldu. Çevreciler belediye meclisinin kararını ıslıklar ve sloganlarla protesto etti. Salondan çıkarılan vatandaşlar meclis üyelerine tepkisini soyunarak gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında yaptırdığı 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planında Akkuyu nükleer santrali de yer almıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl yaptırdığı çevre düzeni planında bakanlığın planına aykırı şekilde Akkuyu bölgesine orman alanı olarak işaretlemişti. Bakanlığın nükleer santralinin olmadığı bir planı kabul etmeyeceğini bildirmesi üzerine belediye planı yeniden ele alındı. Sürecin başında Akkuyu nükleer santraline red oyu vereceğini ilan eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz son anda karar değiştirdi ve mecliste MHP ve AKP grupları arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma uyarınca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Akkuyu nükleer santraliyle ilgili Karar alma yetkisinin olmadığı tezine dayanılarak belediyenin yaptırdığı plan nükleer santrali konu alan boş bırakılarak onaylandı. Anlaşma uyarınca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Akkuyu nükleer santraliyle ilgili karar alma yetkisinin olmadığı tezine dayanılarak belediyenin yaptırdığı plan nükleer santrali konu olan alan boş bırakılmak kaydıyla oylandı ve Akkuyu nükleer santralinin plana işaretlenmesi işi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufuna bırakıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Amasra'da deniz kıyısında Çapak Koyun'da kurulması planlanan termik santralle ilgili çevresel etki değerlendirmesi olumlu karar verdi. Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'nın Çapak Koyun'da kurulması planlanan termik santral ve liman için bakanlık çevresel etki değerlendirmesi olumlu demiş oldu. Kurulması planlanan termik santralde üretilecek elektriğin Zonguldak Eren Termik Santrali'nin yani ZES'in şart sahasını kullanarak ulusal enterkonekte yani şebeke sistemine dahil etmek için yapılacak enerji iletim hattının orman içinden geçen 36,5 kilometrelik bölümünde 50 metrelik koridor açılacağı ve yaklaşık 43 bin ağaç kesileceği açıklanmıştı. Cumhuriyette yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde ilçeye bağlı Gümü ve Tarlaazı köyleri sınırları içindeki Çapak Koyu mevkiinde kurulması planlanan termik santral ilgili açıklama yapıldı. HEMA Elektrik Üretim AŞ tarafından planlanan iki üniteden oluşan toplam 1300 MW gücündeki santralle ilgili şöyle dendi. HEMA Termik Santral ve Kül Depolama sahası Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne Sunulan ÇED raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Hema Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası projesi hakkında ÇED yönetmeliğinin 14. maddesi kapsamında ÇED olumlu kararı verilmiştir. Söz konusu projeye ait nihai ÇED raporu ve eklerinde belirtilen hususlarla 2872 sayılı çevre kanunu istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, Meri mevzuat uyarınca ilgili kurum kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin bilgilendirme raporlarının bakanlığımıza, projede yapılacak yönetmeliğe tabi değişikliklerin de bakanlığımıza veya valiliğimizce Çevre ve İl Şehircilik Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir. İnternet sitesinde yapılan ikinci açıklamada, aynı şirket tarafından yapılması planlanan Hema Limanı, Dolgu Alanı ve Rıhtım Projesi için de ÇED olumlu kararı verildiği belirtildi. Böylece projenin gerçekleşmesiyle, Tarihi ve turistik ilçe Amasra'da ilk termik santral maalesef kurulmuş olacak. Bölge halkı daha önce söz konusu termik santrale karşı bir platform oluşturmuş ve çeşitli eylemlerle projeye karşı çıkmıştı. İlçede madencilik yatırımlarını sürdüren Hema Endüstri AŞ, Amasra Merkez birlikte Tarla ve Kas köyleri olmak üzere 3 ayrı kuyu açmış ve kuyuları yer altında açılan galerilerle birleştirerek üretim öncesi hazırlık çalışmalarını da son aşamaya getirmişti. Şirket ilçede üreteceği kömürü termik santralde kullanarak enerji üretmeyi hedefliyor. Kömürden ve nükleerden uzak, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilektileriyle Esankal'ın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, Uygar Özel